الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي الاكرم سيدنا وسندنا ومددنا محمد وعاله وصحبه اجمعين تملت باخوه باحسان الى يوم الدين اما بعد اعلموا ايها الاخوان فان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدينا Allahue aleyhisselam beşer ve buru muhtetta ta ve kullu muhtesim bilat ve kullu bil atin balale ve kullu talaletil sahibi harin nar ve bi senedil muttasil ile nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal istaeinu ala şiddetil harc bil hacameti ve inne dama rubbema yetabayyahu bir rajulin yaqtuluh sözü kadar söyleyullah ki ma kad el-cemakah. Aziz değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir nebze bir demet Ta'mulü'l-Ehadiis isimli hadis kitabından okumağa gayret edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce Evvelen ve hasreten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu pâki Bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ve sahibi eşvanımızın ahinete istikar ve intihaleyle bulunan cümle sevdiklerinin yakınlarının, dostlarının, akrabasından ruhları için biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın yudasına uygun ömür türüp huzuruna sevdiği ve razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması dileğiyle Buyurun bir Fatiha-i Şerife, üç i̇hlas i Şerif okuyup ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, <gülüyor> bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hazretleri buyurmuşlar ki acemata ilgili, kat alt baslara ilgili bir hadis-i şerif. Buyurmuşlar ki: İsti'inû yardım değiliz, yardım sağlayınız, yardım alınız, faydalanınız. Ala şiddetil harri sıcaklığın şiddetine karşı neden bil hacametin hacama ile çünkü ve inne deme çünkü kan rubbema bazı kere zaman olur ki yetebeyru bazı kere arttırır bir rejli baskı yapar adama ve yaktülühü ve onu öldürür. Bu hadis-i şerif tıbba dair Efendimiz'in muhtelif tavsiyeleri vardır. O tavsiyelerden bir tanesi olmuş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırmayı tavsiye ediyor ve kan aldırma sebebini izah ediyor. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da sıcaklar bizim memleketimiz gibi olmaz. Çok şiddetli olur. Yani bir fırının kapağı açılmış da oradan dışarıya sıcaklık çıkmış gibi oluyor. Dışarıya bıraktığınız et kokma fırsat bulmadan kuruyor. Yumurta pişiyor. Taşlara ayağınızı bastığınız zaman kumlara basamıyorsunuz. Bastığınız zaman ayaklarınız kabarıyor, su topluyor. Öyle sıcak olur. Şimdi bu sıcaklarda. İnsan bir de fazla gıda yerse, efendim, kanı fazla olursa, ne olur? Tansiyon denilen şey artar ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olur. Bunları doktorlar daha iyi bilir. Biz bazı ilimleri iyi bilmeyiz. Ama biz hadis-i şerifleri okuruz. O ilmin erbabı, o hadis-i şerifi duyunca, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu mevzuda da bundan 1400 yıl evvel neler neler tavsiyelerde bulunmuş diye, oradan kendi mesleğine dair, bir ibret alır. Biliyorsunuz Fransızların meşhur doktorlarından birisi Maurice Bükey, Profesör Doktor Maurice Bükey Müslüman oldu ve diyor ki İslam öyle hakikatleri söylemiş ki biz 1400 yıl sonra görüyoruz onun doğru olduğunu anlıyoruz. Demek ki İslam ilimle beraber gitmek şöyle dursun, ilimle baş başa gitmek şöyle dursun, ilimden en aşağı 1400 yıl evvel diyor, önde diyor. Çünkü biz 1400 yıl geçmişte ondan sonra o oh, İslami hakikati aklımızla ilmen araştırma yaptıktan sonra bulmuşuz diye itirafı hakikat eylemiş. Hatta Fransız İlimler Akademisi mensuplarını toplamış da, bak şu şöyle değil mi, bu böyle değil mi, şu şöyle değil mi, bu böyle değil mi diye Kur'an hakikatlerini anlattıktan sonra demiş ki, yani böyle bir kitaba artık hak kitap demekten başka bir çare kalır mı? Bu Allah'ın hak kelamı değil mi? Eğer bizim hapazlar iddia ettiği gibi batıl bir şey olsaydı bu hakikatler olur muydu? Papazlar diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'deki bazı şeyler efendim, bizim kitaplarımızdaki bilgilerden alınmıştır. E, kendi kitaplarında yanlış diyor. Böyle çıkartmış liste halinde. Bak işte kendi kitaplarında yanlış ama Kur'an-ı Kerim'de doğrusu, doğrultulmuş. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu Kur'an eski ümmetlerin ihtilaf ettiği pek çok şeyi de açıklar. Onların ihtilaf ettikleri, tereddüt ettikleri, münakaşa ettikleri hususları da açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Hâsıl'ı Allah'ın kelamı olduğu için elhamdülillah 1400 yıl evveli düşünün hiçbir vasıta yok iptidai bir vasat evleri bile hurma dallarından yapılmış çamurla efendim sıvanmış dalların arası üstü hurma dallarıyla örtülmüş dikiş dikip de elbise yapma imkanı çok az olduğu için hasıra büründen üstüne bir, örtüye, bir örtü atan öyle, öyle yaşanılan bir diyar yani Peygamber Efendimiz'in zamanında Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilen alim değil, okuma yazma bilen kişilerin sayısı 18 kişi kadarmış. 18 kişi. Medine-i bir kabile reisi geliyor da, meşhur bir kabile reisi Peygamber Efendimiz bir berat veriyor, veriyor eline. Kendisi okuyamamış, şair üstelik. Yani edebiyatla ilgili kendisi okuyamamış da Medine-i çarşısında bunu kim okur, kim okur diye epice dolaşmış. Okutacak insan bulmak için. Epeyce dolaşmış. Böyle bir muhitte değerlendireceksiniz bu şeyleri. 20. yüzyılda söylenmiş değil. O, o muhitte söylenmiş. Oradan anlayacaksınız ki bunları Resulullah'a ilham eden, söyleten Allah-u Teala Hazretleri efendim Hazretleri'dir ve o hak Resul'dür ve Allah-u Teala Hazretleri O'nun diliyle, O'nun vasıtasıyla bize hayatımızın her cephesine ait hakikatleri bildirmiştir. Bu hacamat yaptır, yaptırmak suretiyle şiddetli sıcaklara, sıcakların şiddetine karşı yardım alınır. Yani hacamat yaptı mı kanı, kan vermiş olacak insan, kan verince Efendim kan miktarı azalınca damarlarda bir rahatlık olacak. Tansiyon düşecek. Efendim yeniden insanın damar ilikleri, ilikleri yapıyor kanı ya. Dalak ve ilikleri yapıyor. Onlar yeniden çalışacak. Böylece bir tazelenme olduğu için sağlığa çok faydalı. Bunu belirli mevsimlerde eskiler bayağı yaparlardı yani. zaman devam ederlerdi. Eğer böyle yapılmazsa bazen olur ki kan insana galibe çalar da onu öldürür diyor peygamberler. Hakikaten de öyle olur. Yani hipertansiyon dediğimiz, yüksek tansiyon dediğimiz kan basıncından fazlalığından dolayı efendim bakarsın bir beyin kanaması olur, bakarsın bir başka şey olur ve insanı öldürür. gider. İbn Abbas diye Allah rivayet etmiş bu hadis-i şerifi müstakdirek zikredilmiş. Diğer hadis-i şerif, işteketin naru ila Rabbihā kakalet ya rab ekele ba'di bazan tedalli fi izniha rabbuha bi nefesayni nefesun fi shita ve nefesun fi sayf ve ma tecidu ne bil har ve eshatt ma tecidu min cemahir Ebu Hureyre rivayet edilmiş, efendim, İmam Malik ve İmam Şafii'nin kitaplarında da, Buhari'de, Müslim'de de bulunan bir hadis-i şerif. Cehennemle ilgili. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا Cehennem, Rabbin'a şikayet eyledi. Şikayetçi oldu. İştika eyledi. Ne dedi? Ne dedi? Kalet dedi ki Ya Rabbi ekele bağlı ibadetin bir bölümüm öteki tarafımı bir tarafım öteki tarafımı bir kısmım öbür kısmımı yedi ya Rabbi Bunun üzerine Tezine leha rabbuha cehennemin Rabbi Allahu Teala ona müsaade eyledi iki nefes almasına müsaade eyledi. Bu iki nefesten birisi nefesün fişşitâh, kıştadır. Ve nefesün fişsayıf, bir nefeste yazdadır. Bir nefes kıştadır, bir nefes yazdadır. Bu fehüve eşettü mâ tecidûne mine'l har hararetten en şiddetli buldukları zaman işte odur, nefes aldığı zaman ve zemherriyle soğukta en soğuk buldukları zaman o nefes aldığı zamandır diye Peygamber Efendimiz bu durumu bildirmiş. Cehennemle ilgili bir şey. Burada beni en çok düşündüren Cehennem diyor ki, ya Rabbi ekele bağdıyı bağdan. Bir kısmı, öteki kısmını yedi ya Rabbi. Yani Hararetin şiddetinden cehennem kendi kendine zarar verir hale gelmiş. Zarar verir hale gelmiş. Bir kısmı, öteki kısmını böyle e, yeme yeme durumuna gelmiş, tahrip etme durumuna gelmiş. Allahu Teala Hazretleri cehennemde bizim bilmediğimiz, anlamadığımız, anlama gücümüzün, takatimizin yetmeyeceği bir tarzda kahrını tecelli ettirmiş allah Teala Hazretleri kendisine asi olanları cezalandırma ve yaptıklarını düşün, yani yaptıklarını bin, bir defa, milyon defa pişman etmeye kadir değil mi? Kadir. En şiddetli tarzda, hiç kimsenin aklına, hayaline gelmeyecek tarzda azaplandıracak. Böyle azaplarla azaplandıracak ki tarifi mümkün değil. Bir Hararet basacak insanları, oraya düşenlerin, içmek isteyecekler, içecekleri kaynar su, yiyecekleri zakkum ağacının meyveleri, şeytanların başları gibi. Diyor. O zakkum ağacından bir damla cehenneme damlasa, dünya denizlerine damlasa bütün denizleri acı ederdi diye. Gıdası o zakkum ağacı olanların halini düşünün diye hadis-i şeriflerde geçmiştir. Allah-u Teala Hazretleri cehennemden cümlemizi beri ve baid eylesin. Cehennemden azat ettiği bahtiyarların cümlesine cümlemizi dahil eylesin. Uzaktan uzağa böyle bazı şeyleri, kötü şeyleri anlatmak hikaye gibi gelir insana, kolay gelir. Yani uzaktan uzağa, filanca ile filanca harp ediyor. Bilmez. Falanca yaralanmış. Bilmez. Yani o yaradan ne ızdıraplar çekini. Filanca üç gece yaralanmış da uykusuz kalmış. Bilmez uykusuzun halini müptelanın halini sıhhatte olan bilmez. Yani biz de biz de bu cehennemi duyuyoruz da böyle dikkat ediyorum kılımız kıpırdamıyor. Cehennem yaratıldığı zaman Cebrail Aleyhisselam demiş ki Ya Rabbi bu cehennemi duyan öyle islah olur, öyle iyi kul olur ki buraya hiç düşenin kimse olmaz. Bir kere duydu mu? Şimdi haberciler sağlam mı? Sağlam peygamberler, sadıklar, salihler, veliler haber vermiş, Kur'an-ı Kerim'de zikri geçmiş. E, Kerevüt var mı cehennemin varlığında? El cennete hakkun ve naru hakun. Cennet de hak, cehennem de hak. Fakat bizim bir türlü içimiz uyanmıyor. Hani biliyoruz, biliyoruz da çocuk hani gazete okur, kitap okur da çağırırsın, he he der onun gibi. Ya gel yemek yiyeceğiz, he Hadi gelsene. Ne oldu? Çorba soğudu. Aklı yeme şeyde hiç almıyor şeyi yani davetin hakiki manasına aklı ermiyor düşünmüyor kulağına girmiyor yani du sesi duyuyor fakat kulağına girmiyor. Bizim de öyle. Yani cehennemi duyuyoruz da sanki bize efendim e Ankara'nın bir efendim park yeri filan anlatılır gibi hiç tesir etmiyor. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerini okurken böyle bir azapla ilgili, cehennemle ilgili ayet geldiği zaman durur, Allah'a sığınırdı. Cennetle ilgili ayetler, nimetlerle ilgili ayetler geldiği zaman durur, onları talep ederdi, isterdi. Gözyaşı dökerdi. Gözyaşı dökmeyi tavsiye ediyor. Yani ağlamasanız bile ağlıyormuş gibi. Bizim böyle kalbimize nereden bir kararma gelmişse, Kur'an okunur, efendim, cehennem anılır, gözlerimiz yaşarmaz, günahlarımızdan efendim korkmayız, pervamız yoktur. Cennet anılır. O cenneti isteyip de, talep edip de düşünmeyiz yani. Allah bizim içimize duyduklarımızı idrak etme nimetini versin. Dimağımıza onu intikal ettirmek nimetini versin. Cehennemi Allah Kur'an-ı Kerim'de niçin zikretmiş? İnsanlar varlığını bilsinler, korunsunlar diye. Cenneti neden zikretmiş? İnsanlar nimetleri duysunlar, heves etsinler diye. E bizde ne korku var, ne heves var. Ne Allah'ın azabından korkuyoruz, ne cennetinin nimetini heves ediyoruz. Şu iki paralık dünya işte 50 sene, 60 sene ondan sonra gidiyor. Mecmuada okudum, Endonezya'da insanların yaş vasfası işte 50 idi. Hadi bizde 70 olsun. Yani umumiyette 50 yaşında falan ölüyorlarmış zavallıcıklar, biraz daha çabuk ölüyorlar yani oradakiler. Etişte yetmiş olsun. işte altmışa yetmişe geldin mi artık Allah uyanıp bir kıyaslığı diyebiliriz. İşte işte işte işte rakikaya ve şarikuhum ki erda yani kesbehum وَإِيَّاكُمْ وَزْدَنْجْ وَإِنَّهُ amaruhum ve وَغَلِيلَةٌ اَرْزَاخُهُمْ İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, köle ile ilgili bir tavsiye bulunmuş bu hadis-i şerifinde. Rakik, köle demek, rık, kölelik demek efendim, rafihte köle olan, boynu birisine hürriyeti bağlı olan kimse demek. Köle alın. Yani İslam'da Müslüman'ın köle olması yok. Köle azat etmenin sevabı var. Köle köle etmek yok Müslüman'ı da. Fakat acaba almak da günah mı? Yok. Yani alabilirsin. Madem e, şeydir, alancanın kölesi. Onu alabilir mesela öyle harflerde elde ediliyor. Harflerde alınıyor. Esir ediliyor. Oradan köle oluyor. Köle alabilirsiniz. İşte işterut, işte rakik. Köle alat, alın. Ve şarikuhum fi erzafihim. Rızıklarında onlara ortak olunur. Yani onlar çalışırlar mesela. Ticaret yapar. Veyahut daha başka bir çalışma yapar. Bir kazanç getirir. Oradan da rızıklarına ortak olunuz alınız yani onlardan gerekli ücreti şeyi alınız. Yani <gülüyor> kesbehum rabi burada onların kazancını kastediyor Peygamber Efendimiz bu sözüyle diye fi erzaqiyim sözünü açıklamış. Rızıklarında ortak olunuz dedi yani kazançlarından kendinize alın. Ve iyi yakıb ve zenc zencileri köle olarak almayın. Neden? Çünkü onların ömürleri kısa olur ve kesikleri az olur. Diye, rızıkları az olur diye buyurmuş. İslam, İslam kölelere gereken yumuşaklığı göstermeyi tavsiye etmiştir. Onların insan olduğunu, onlara iyi muamele etmek gerektiğini ve hatalarda, kusurlarda köle azat etmeyi teşvik etmiştir günahlara kefaret olarak köle azat etmenin sevabından bahsetmiştir böylece köleliği esası, esas itibariyle uygun görmediğini ve insanları yavaş yavaş hürriyetlerine kavuşturmak tarzında böyle bir e, tavsiyede bulunduğu görülüyor fakat köleliği tamamen kaldırmamıştır kaldırmaması da doğrudur çünkü Hatte senin karşısına gelmiş. Fırsatını bulsaydı seni öldürecekti. Öldüremedi. Sen onu yakaladın. İstersen sen öldürürsün. Sen galip geldin. Ama öldürmüyorsun. Hayatını bağışlıyorsun. Müslüman olursa ne hala olur. Ama Müslüman oldu diye kölelik kalkmaz yani. Hatta yakalandığı ondan sonra kelime iade getirdi Müslüman oldu. Ne bilelim biz yani ne sebeple Müslüman olduğunu. Köleliği kalkmaz. O köleliğe devam edecek bir taraftan da efendim Müslümanlığını yapar. Ama köle azat etmenin sevabı çoktur. Onları azat ederse sahipleri iyi olur demiş. Şimdi şu sırada yok gibi bir şey. Bizim böyle kölelik aleyhinde çok sözler söylenir de biz de tabi insanları sevdiğimizden insanların hürriyetine taraftar olduğumuzdan hak veririz. Adamların sözlerine. Halbuki sonradan sonra öğreniyoruz ki aklımız sonradan geliyor yani başımıza. Bu Avrupalılar, İngilizler, Hollandalılar, bilmem neler, efendim, girmişler İslam ülkelerine, Afrika'daki İslamiyet'in yayılmış olduğu yerlere, köyleri yağmalamışlar, insanları esir etmişler, götürmüşler, satmışlar, tarlalarda efendim, e, en kötü şartlar altında, hayvan muamelesi yaparak, efendim, asırlar boyu kullanmışlar da, bir de bizim aleyhimize konuşuyorlar. Yani biz hiç olmazsa dini bir sebeple yapıyoruz. Siz neden yaptınız böyle gidip başka yere hücum ederek şey yaparak? Eşhed dunna si belaen. Şimdi bizde de bir fikir var. Yani bir şey var. Avrupalı bir şeyi tenkit etti mi hemen büzülüp kalıyor bu şeyler. Öyle olmayacak. Bizim dinimizin aslanı esasını Allahu Teala Hazretleri bize talim ettiğinden, Allah'ın elçisi talim ettiğinden onun yaptığı en güzeldir. Mutlaka sebebi vardır. Aklını çalıştırırsan, araştırırsan bulursun. Gereklidir. Efendim bir, birkaç hanımla evlenmeyi müsaade mi etmiş? E, zina olmasın diyedir. Köleliği tamamen ortadan kaldırmamış mı? Kaldırmaya gücü yetmediğinden değildir. Onun da yeri vardır. Bir zaman gelir eğer kaldırmış olsa ya keşke kölelik kalkmamış olsaydı derdin. Yani zaman olurdu, öyle derdi. Hepsinin bu hayatta yeri ve sebebi vardır. Allah'ın emri güzeldir. El hayru Fi mehtârahullah. Hayır Allah'ın seçtiğindedir. Müslüman hiç öyle tereddüt etmeyecek. Efendim domuz etin neden yasak etmiş? Neden yasak etmiş? İşte bak Almanlar şeyler yiyorlar. Yiyorlar ama onlar da şikayetçi. Kurtulamıyorlar. Kurtaramıyorlar poçayı. Televizyonlarında filan aleyhinde konuşmalar yapıyorlar. Efendim içkiyi yasak etmeseymiş, işte azıcık içerdik bilmem ne, hepsi yerinde. Birisi bana öyle dedi, bir yüksek mevkiden birisi, yani dedi biz dedi, ne diye Müslüman olmuşuz dedi, Hristiyan olsaydık bak daha serbest dedi, Hristiyanlık dedi. Hristiyanlık daha serbest bak dedi, istediği gibi giyiniyor, açık gezebiliyor, papazın yanında shortlu kız dolaşabiliyor, içki içebiliyorlar. Efendim e, bilmem, haftada bir gidiyorlar ibadete, o, o Hristiyanlık değil ki, o Hristiyanlık bile değil. O tamamen zıvanatından çıkmış bir şey. Hristiyanlığın aslında da namaz var, Hristiyanlığın aslında da oruç var, Hristiyanlığın aslında da tesettür var, Hristiyanlığın aslında da haram var, helal var ama adamlar her şeyi her şeyi değiştirmişler ve de erkekle bile nikahını kıyıyorlar şimdi. Gittin de şey çıkmış da Müsaade çıkmışlar, efendim öyle nikah kıymışlar da gazeteler yazıyor. Allah insanı şaşırtmasın, sapıtmasın. Yani hidayetini aldı mı elinden, insan ne yapacağını bilmez. Din namına yapıyorlar bak bir de üstelik. Eşeddün nasi belaen el enbiya'u fel emselu sümmel emselu fel emsel Yübteler raculu Allah hasib dinihi ve inkânifi dinihi halben işte de bela uhu ve inkânifi dinihi rükatten üptülya Allah kadib dinihi. Fama yebrahu bela u bil abde hatta yetrükehu yemşi Allah ve ma aleyni Sadib mi ebi vakas aşeri mübeşşeriden, sadib mi ebi vakas ve Yallah Allah tarafından rivayet edilmiş. Çok hadis kitaplarında sıhhatli hadis kitaplarında var. Buhari'de, Tirmizi'de, İbn Hımman'da, Taberani'de var. O halde manası yani sıhhatli. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Eşet dünyası bela el elm bela bakımından insanların en şiddetlisi peygamberlerdir. Manasını izah edeceğiz. Ne demek? Bela ne demek? Şiddetlenmek ne demek? Bu sözün ucu nereye çıkar? Hümmel emselü fel emsel. Ondan sonra en yüksek insana, ondan sonra ondan biraz daha aşağıdaki insana. Yani manevi bakımdan Allah indinde kadru kıymeti en yüksek olan kim kimlerdir? Peygamberlerdir. En büyük belalar, en çok belalar Peygamberlere gelir. Ondan sonra Evliyaya gelir. Efendim böyle derece derece kaliteli yüksek kullara gelir. Yüpteler racül Allah'a sebidiğini kul adam diyor ama racül adam demek ama yani kadın erkek müsavidir. O o tarzda söylenir şey kastedilir yani insan olduğu kastedilir. Adam dinine göre müttela olur, belalara uğrar. Ve inkâne fil dinihi salbet. Eğer dininde kuvvet varsa, kuvvetli dindarsa, imanı hapa sağlamsa, şiddette bela ugrur, belası çok olur. Belası şiddetle. Ve inkâne fil dinihi rızkat. Eğer dininde incelik varsa, zayıflık varsa, ip ince, biraz zorlasan kopu verecek. Az o zaman güptüliye alakalı dediği dininin ölçüsüne kadar ölçüsüne kadarsa o miktarda belalara uğrar. Temayye brahul belao bil abdi. Kula bela gelir durur Müslüman kula. Hatta yetrikahu yemshi alal arde ve ma alayhi katiyetun. Onu yeryüzünde dolaşırken üstünde hiç günah olmaz bir halde dolaştırır duruma getirileceği kadar. Şimdi kelimelerini böyle izah ettiğimiz hadis üzerinde birazcık söz söyleyip açıklamaya çalışalım. Bela. Bela ne demek? Türkçe'de kullanılan bir kelime ama Türkçe'deki manasında biraz daha farklı Arapça'da. Arapça'da bela, imtihan demektir. Peki bizim Türkçe'deki bela dediğimiz şeyler, musibetler hani insana geliyor da ya sen bela mısın, başının belasını bunun filan tabirlerinde geçiyor, buldu başının belasını filan. O da bir çeşit imtihan. Yani Allah insana iyi halleri, kötü halleri, sıkıntıları da hep imtihan için gönderdiğinden onlara da bela denmiş. Bunlar bizim büyüklerimizin şeyleri. Büyüklerimiz gelen hadiseye bela demiş. Demek istiyor ki aman ayağını sıkı tut bu imtihandır demek istiyor. Yani ismi bile verirken çok dikkat etmişler. Ben şimdi biraz edebiyatçı, dilci olduğum için kullandıkları kelimelere bakıyorum. Mesela abdest ne demek? Elini yüzünü suyla yıkayıp namaza hazırlanması, ibadete hazırlanması demek. Yüz numaraya gideceğin zaman yani kibarca abdest tazelemeye gidiyorum diyor. Kibarca yani kaba saba konuşmuyor, abdest tazelemeye gidiyorum diyor. Başına bir sıkıntılı, üzüntülü bir hal geldiği zaman imtihan diyor. Yani şey demiyor, yani kötü bir söz söyleyerek onu şey yapmıyor. Yağmur, yağmur demiyor, rahmet diyor keden yağdığı zaman işte yerde ot bitecek şey yapacak Allah'ın rahmeti tabii yerlerde eğer yağmur yağmasa otlar sararır, insanlar efendim açlıktan, kıtlıktan ölür hayvanlar ölür, hepsinin böyle gözü gökten aman bir bulut gelse yağmur yağsa diyedir onun için yağmur dememiş, rahmet demişler, bilmem yüz numara dememişler, ayak yolu demişler kibarlıktan bunlar yani zarafetten dolayı söylenmiş sözler. bela da aslında imtihan demek iptela imtana tabi tutmak, denemek demek. Onun için bela-i hasen vardır. Yani iyi bela vardır, iyi imtihan vardır, kötü bela vardır. Kelimenin manası bu, hastalık. Şimdi burada imtihan bakımından en şiddetli insanlar, en şiddetli imtihanlara, en zorlu imtihanlara kimler uğrar? Peygamberler uğrar. sel emsel. E, faal takviye içindir. Emser demek yani numune imtisal olacak böyle e, parmakla gösterilecek insan demek. Ondan sonra da öyle numune imtisal olacak insanlara gelir. Yüksek insanlara gelir. Evliya Allah'a gelir yani derecelerine göre. da da da da da da çok sağlığı Allah ﷻ ﷺ. Evet, duramaz. Babı babı bıktırdı. Babı bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba o Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba bıktırdı. Baba Evet, ya, şey var, şey var, şey var. varmış. Çok Kalmuk kabilesi aşireti varmış. Zengin, çok zengin bir kimseymiş. Allahu Teala Hazretleri mallarına telef vermiş. Malları gitmiş. Evvelim çoluk çocuğu vefat etmiş. Kendi vücuduna hastalık gelmiş. Tenini kurtlar yedi. Tenini kurtlar yiyen, kurt yedikçe sabreden Eyüp Peygamber diye şeylerde geçiyor. Yani her halde, her Allahu Teala Hazretlerine karşı sabrederek kulluğunda bir zevzle, bir çatlaklık meydana getirmeden devam eder iyi kullar, büyük kullar. Ama zayıf kullar başına birazcık bir şey geldi mi? Her basar. Ya Rabbi bunu da benim başıma getirecektir. E getirir ne olacak? Yani eğer insanların, ben namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum. Ya eğer namaz kılmak, oruç tutmak, insanın başına bir şey gelmemesinden sebep olacak olsaydı, peygamberimizin padişahlar padişahı gibi yaşaması lazımdı. Sarayları olması lazımdı, köşkleri olması lazımdı, pamuktan kuş tüyü yastıklar, yataklar üstünde durması lazımdı, Efendim elini sıcak sudan soğuk suya değirmemesi lazımdı, havalarda uçması lazımdı ama öyle yapmadı. Kumlara batacıkayı yürüdü, arkasından hasımları öldürmek üzere at saldılar, ok çektiler, Düşmanları ordu çektiler, geldiler. Efendim mübarek dişini kırdılar. Taif'e gittiği zaman Taif'ten efendim konuşmasını dinlemek istemediler, sürdüler, çıkardılar. Mahallenin edepsiz çocuklarını peşine taktılar. Efendim hastalıklar oldu, düşmanlar oldu. Harflerin bir kısmında Müslümanlar galip geldi, bir kısmında mağlup oldu. Çeşit çeşit sıkıntılar. Neden? İnsan olduğu için hepsi. İnsan, insanın dininin iki büyük kanadı var. İki büyük kanadı var. Birisi sabır kanadı, birisi şükür kanadı. Bu ikisini çırpa çırpa insan alayı yı illiğine çıkar. Yükseklerin yükseklerine yükselir. Bela gelince bak bela diyoruz. Yani üzücü bir hadise, bir sıkıntı, bir şey geldiği, musibet geldiği zaman sabreder. Ecir kazanır. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir, yükselir. Sevindirici bir şeye erdiği zaman elhamdülillah, çok şükür bu halime yarabbi der. Allah şükredenin rızkını arttırır, nimetini arttırır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 Es-sabru indes sadmetil ula. Sabır bela ilk geldiği zamandır. O zaman sabretmezsen ondan sonra ecli kalmaz onu Gene onu çekersin. O takdir edilmiş o gelecek başına. Sevabe kullihime ila tahruku asvar el Kaderin surlarını yapılan gayretler yıkamaz ki. Takdir neyse o yerini bulacak. O ne olacaksa olacak. Onun için boşuna çırpınma. Metin dur, Eh ne yapalım? bu bir imtihandır, bu da geçecek de ''Ya Rabbi ben zayıf bir kulunum ben bu imtihanı başarıyla geçireyim, bana yardım eyle benden bu belayı al bana afiyet ihsan eyle'' diye dua edecek Peygamber Efendimiz bir kimseyi ziyarete gitti, hasta bir de baktı ki kuş yavrusu kadar küçülmüş öyle diyor civciv gibi olmuş yani adamcağız küçülmüş, erimiş, şey yapmış böyle ufak tefek bir şey olmuş Peygamber Efendimiz ona dedi ki ya sen hiç Allah'a dua etmedin Hiç dua etmeyi bilmez misin? Nedir bu hali? Ettim ya Resulallah diyor. Ettim diyor. Ya Rabbi bana ahirette azap verme ne vereceksen dünyada ver diye ettim diyor. Allah ahirette vermeyeceği azabı dünyada da vermemeye kadir değil mi? Yani ne şey yapıyorsun? Öyle demeyecektin. Afiyet isteyecektin demiş Peygamber Efendimiz. Onun için Allah'tan iyilik hoşluk isteyin. Ama bir başka çeşit imtihan sorusu gelirse sakın her feryadı figanı basmayın. Demek ki yüksek insanlara geliyormuş. Neden? Ne olurmuş sonra? Günahları affolurmuş. Günahları affolurmuş, affolurmuş, affolurmuş, boynunda hiç günah olmaz bir duruma gelinceye kadar, yeryüzünde günahsız gezer hale gelinceye kadar. allah Teala Hazretleri ahirette hesap, mizan, terazi, Zamanında efendim maşer yerinde herkese sevabını verecek. Sen namaz kıldın al şu sevabı. Sen oruç tuttun al şu sevabı. Sen hacce illedin al şu sevabı. Ama bela ehli geldiği zaman onlara mizanda tartı ölçü olmayacakmış. Allahu Teala Aleyhisselam onları tartıya, örtüye, ölçüye sokup da üzmeyecek ve ecirlerini öyle fazla verecek, öyle lütfunu dökecek ki onların üstüne rahmetini saçacak ki başka insanlar keşke biz de öyle olsaymıştık, bak ne kadar sonu iyi geldi diye imreneceklermiş o kimseye. Allah bize belalara uğratmadan afiyet ve saadet ile o nimetleri ihsan etsin. Eğer takdiri ilahi herhangi bir üzücü hadise başımıza getirirse sabredip de onun sevgisini, rızasını ve ecrini, sevabını kazanmayı da nasip edilsin. Hastalık da bir beladır biliyorsunuz. Hastalanır insan, ona da sabredecek. Malında ticaretinde bir efendim zarar gelip beladır, ona sabredecek. Çoluk çocuğu ölür kalır bir şey olur, o beladır. Bela geldiği zaman ne diyeceğiz? Söz olarak inna illa. Ve inna Biz hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Efendim La havle ve la kuvvete illa billah aleyhi la lazim diyeceğiz. Geçen hafta okuduk ki La havle ve la, havle illa, la, havle ve la kuvvete illa billah 70 çeşit mazarratı def eder insanlar. En aşağısı iç sıkıntısı olmak üzere. İçim sıkılıyor hocam. Daralıyorum. Sebebini bilmiyorum ama bilmem ne. Allahü Velekuvveti İla Billette, 70 çeşit zararı defeder. Eşet <gülüyor> Dünâsi Azaben İndallahi Yemel Kıyame Ellezine Yuldahûne Khalkallah. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş. Buhari'de ve Ahmet Hambel'in Hanbel'in müsnedinde var bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe Validemizin yanına girmiş. Bakmış ki bir örtü sermiş ki üzerinde timseller, resimler var örtüde. Onu görünce yüzü şey yapmış yırtmış onu, yüzü böyle kızgınlıktan sinirlenme alametine bürünmüş Peygamber Efendimiz'in yüzü ve bu hadis-i şerifi buyurmuş. Yani üzerinde şekil olan bir örtüden dolayı, dikkat edin. Buhari'de var, yani sahih hadis kitaplarında var. Ne buyurmuş? Eşeddün nâs-ı azâben indallâhi yevmel kıyâme. Kıyamet gününde Allah huzurunda insanların azapça en şiddetli azaba uğratılanları kimlerdir?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 Efendim çıplak kadınlar, üstünde şeffaf tüller örtülü, efendim bilmem tavus kuşları, herkesin görüyoruz yani evine gittiğimiz zaman. Müslüman kardeşimiz, onların kulakları çınlasın işte, duvara asmışlar şeyi, güzel halıyı, manzarayı, keyfi geliyordu. Bakıyor ki havuz kenarı, efendim kenarında tavus kuşları var, bilmem ceylanlar var, bilmem işte böyle ince tüllerle örtülmüş kızlar bilmem yıkanıyorlar, çıkıyorlar şeyler filan. O manzarayı asmış oraya, olmaz. Bak, Peygamber Efendimiz'in yüzü değişmiş, yüzü değişmiş, yırtmış ve ondan sonra bunları yapanların en büyük azaba uğrayacaklarını bildirmiş. E hocam şimdi İslam güzel sanatlara karşı mıdır, değil midir? İslam sanatların en güzellerini ortaya koymuştur ama resim yapmayı uygun görmemiştir. Daha var mı? Yani heykel ve resim yapmayı sevmemiştir. E bu bir eksiklik değil mi? Hayır eksiklik değil, meziyet. Eski insanlar heykellerin çeşitlerini yaptılar, yaptılar, yaptılar. Bu Musa aleyhisselam, bu İsa aleyhisselam geçtiler karşısına tapındılar ondan sonra. O mu daha iyi? Allah'a şirk koşmak mı daha iyi? Başka şey yap. Başka türlü süs yap. Dedelerimiz camileri süssüz mü bıraktılar? Mihraplarda ne ince nafişler vardır. Minberlerde ne güzel nakışlar vardır. O Çinilerin güzelliği ne kadar hoştur. Demek ki sanat bir başka yerde de gösterilebilir. Allah'ın Allah'ın haramını yaparak sanat yapmak doğru bir şey değil. Biz biz başka bir ümmetiz. Bizim emirler var, yasaklar var, uymamız gereken kaideler var. Adam evinin bahçesine heykeli dikmiş ya. Heykel dikiceğini başka bir şey yap. Başka bir şey yap yani. Sen Müslümansın. Sen İtalyan diyesin ki. İtalyanlar İtalya çizmesinin ucundan tepesine kadar her tarafı heykelle doldurmuş. Bizen, Bizanslılar her tarafı heykelle doldurmuş Biz Bizanslı değiliz ki biz Müslümanız Efendim Avrupalılardan utanıyor Beyzadeler Ne utanıyorsun ya Onlar utansınlar Allah'ı bırakıp da Başkalarına efendim tapındıkları için Allah'ın haram şeylerini yaptıkları için Yani insan biraz şahsiyet Sahibi olmalı Şahsiyeti İslamiye sahibi olmalı Bizde bu haramdı bitti O kadar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 لأن الله İsmi yok. Eşet dündesiye mel kıyameti azaben imamun cair. Hadis-i şerif bu kadar. Efendim tayalesi de var. Ebu Said el-Fudridan rivayet edilmiş. Zaten bu mevzuda çok çok hadis-i şerifler var. Bu mevzu şeyle ilgili. Zulümkar idarecilerle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Eşeddin Nasi Yevmel Kıyamete Azaben. Burada Yevmel kıyameti önce gelmiş. Öteki hadisler başka türlü gelmişti. Kıyamet gününde azap bakımından en çok büyük azaba uğratılacaklar kimlerdir? Onları anlatıyor. Kıyamet gününde azap bakımından en şiddetli azaba maruz olacak kimse İmamun Cairun çevredici, Cevri Cefa Edici imamdır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 Ümmetin idarecisi yani bir grup insanın başına geçip ona başkan olmuş olan kimse adı ne olursa olsun ister Kayseri de ister Sezar de ister kisrade de istersen Melik de ister Padişah de ister Şah de ne dersen de bir kavmin başında mı idareci mi güç kuvvet elinde mi askeri var şu su var bu su var öteki insanlar ona tabi eğer o gücünü kuvvetini hayrat kullanırsa, adaletle hükmederse Allah indinde en makbul insan olur. Elinde imkan var. Adaletle hükmettiği zaman en makbul insan olur. Allahu Teala Hazretleri adaletli imamın duasını bile reddetmez. Adaletli imamın, önderin, başkanın karşısına çıkıp da onu üzerine bir beddua etti mi Allah o beddua edilenin tepe takla kaşa götürür. O kadar böyle duası makbul insanlardan birisidir. Adaletle hükmettiği zaman. En büyük cevabı alır.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 olması, ibadetini, taatini, efendim dinini, imanını tatbik edebilmesi çok önemli bir şey. Almanya'ya gidiyorsun, güya hürriyet var, adamlar doğrudan doğruya Müslümanlıkla uğraşamıyor, fakat hayvanları koruma cemiyeti vasıtasıyla senin kurbanını kestirmiyor. E sen domuzu kesip yemiyor musun? Yiyor. E niye benim kurban bayramında kestiğim kurbana karışıyorsan? Karışıyor. kaydeler koymuş, bilmem ne koymuş. Hayvanı kesemezsin. Ne yapacaksın? Elektrik şokuna tutacaksın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 yani dinini yapamıyor. Hacca gideceksin, efendim, mevzuat, bilmem ne, Suud hükümeti bırakmaz, beş senede bir hacı yapacaksın, bilmem ne. Hürriyet insan. Zor bak, hacca gideceğim, günahım çok, Allah günahlarımı affetsin, vazifemi yapacağım. Bin bir türlü zorluk. Allah bizi hürriyetimizden mahrum etmesin. Şu Bulgaristan'da, şu Rusya'da, şu Kırım'da, şu efendim Orta Asya'da, Kafkasya'da,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 Sonra çok büyük dertler dedi. Şu Afganlıların halini düşünün. Bu Afganistan, ben hatırlıyorum hocamız saken ne yapalım, ne edelim, ne yapalım, ne edelim Afganistan'ı çok beğenirdi. Orada Müslümanlık hakimmiş diye. Biraz da bizim hocalarımız falan oralarda yetişmişler. Bu Nakşi büyükleri falan oralarda yetişmişler. Onları mı düşünürdü? Şu Afganistan'a gidelim falan derdi. Ama bak içinden yetişti birkaç hayırsız Kimse onları Rusya parayla, pulla, tehditle nasıl elde etti, Rusya'nın oyuncağı oldu. Şimdi bak, bir milyondan fazla Afganlı ölmüş durumda, şehit olmuş durumda. Daha da daha ne kadar ölecek bilmiyoruz. Bu bir milyon ölmeden aklını başına toplasaydın ya mübarek. Çoluk, çoluk çocuğuna sahip olsaydın, memleketlerine sahip olsaydın, düşmana istila ettirtmeseydin, yani sağlam dursaydın ya... Suriye. Geçen gün bir doçanta arkadaşla konuşuyoruz. Yalnız Türkiye için değil bütün İslam alemi için bir çıban başı olmuştur diyor. Yani birçok mazarrat oradan oluyor. Bu bizim Doğu Anadolu'da bir şeyler askeri harekat falan oluyor diye onun üzerinde konuşuyoruz da Suriye'de yetiştirilmiş militanlar oradan Irak'a geçiyor. Irak kendi savaşta olduğu için gücü kuvveti yok. Oradan onları şey yapıyor falan diye söyledi de. Suriye 4-5 milyon bir şeydi yani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 isteye isteye istediğimiz tarzda güzel güzel yapma nimetinin aileylesin Efeftalül cihad kelime hakkın inde Sultan'ın cair buyurmuş Peygamber Efendimiz en üstün cihad Zalim Sultan'ın karşısında hak sözü söylemektir doğru sözlü olacağız bu yanlıştır bu doğrudur Hayır o öyle olmaması gerekir bu böyle olması gerekir Dalga kavukluk etmeyeceğiz de.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 Efendim veyahut bir başkası bir hata ederse söylemezlik etmeyin. Bunda benim düşüncem şöyledir. Hata mı ediyorum? Dinimizin emri emrine göre şöyle yapmak gerekmez miydi? Neden böyle oldu? Bir bilmediğim taraf mı var? Öğreneyim filan diye mutlaka hakkı söylemek ve tavsiye etmek lazım. Ve tevasav bil hakkı ve tavasal bis sabr. Hakkı tavsiye edecek Müslüman ve sabrı tavsiye edecek. Hiç yapıyor muyuz? İman ettik. Salih amellerinde bir kısmını şey yapıyoruz. Bel asrının merdivenlerinden İllellezine e, ille amenun iman ettik ve aminus salihat salih amen de işliyoruz ve tevasav bilhak hakkı tavsiye ediyor muyuz? Yani sözle böyle hakkı tavsiye ederek bir çalışmamız eğitimimiz, öğretimimiz, gayretimiz şeyimiz var mı? Yok, bak çalışan nice kardeşlerimiz var onlara yardımcı olmak lazım her çeşit imkanla hakkı tavsiye etmek lazım e, sıkıntısı olur. Sıkıntısı olduğu için ve tevasav bir sabır geliyor arkasında. Hakkı söylediğin zaman çeşitli sıkıntılar olur. Uykusuz kalırsın, paran gider, efendim şöyle olur, böyle olur filan ama hakkı söyleyeceğiz, hakkı tutacağız. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, zülma'l hakkı haytü Zale. Hak nereye giderse hakkın peşinden ayrılma Gölge gibi onu takip et. Hak neredeyse hakkı tut. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Eşeddün nâsi adâben yevmel kıyameti. İnsanların kıyamet gününde azap bakımından en şiddetlileri, en şiddetli azaba uğrayacak olanları kimlerdir? Men, o kimselerdir ki, yeren nâsü fihi hayren. İnsanlar onda hayır görür, hayır var, sanır, ve lâ hayre fîhî. Halbuki hiç hayır yoktur. İnsanlar bir şey mi sanırlar onu? hayır var sanırlar. Halbuki hiç hayır yoktur. İşte böyle insanlar en büyük azaba uğrayacak ahirette. Deylemi i̇bn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Bunun pek çok şahitleri de var bunun böyle olduğuna dair. Bu neden böyle olur? İnsanlar cahildir. Yani halk. insanlar ekseliyeti cahildir. Dış görünüşe aldanır. Efendim eee İlk görüşte hemen anlayamaz. Herkesin basireti açık değildir ki, kalp gözü açık değildir ki. Şapla şekeri ayırt edemez. Camla elması fark edemez. Tuzla şekeri tatmayınca bilemez. Yani dış görünüşü itibariyle şey görülür. Ben eskiden bir hatırlıyorum. Hatırladıkça da güleceğim gelir. Gittim bir kurban aldım. Kendi başıma hiç celepçilik yapmış değilim. Şehirde okumuşum, yetişmişim. Gittim bir kurban aldım. Cesur cesur getirdim eve boylu postlu güzel hoşuma gitti boynuzları falan da var neyse Kurban günü geldi kasap geldi kesti diyor ki abi diyor bu zayıf hayvan nereden seçtim buldum diyor yani aramakla kolay bulunmaz diyor o kadar zayıfını bulmuşsun ki aramakla bulunmaz diyor ama dışından güzel görünmüştü yani bilmeyince bilmeyince insan böyle şaşırabiliyor ha, o şaşıran insan neyse ne şaşırdı da. Öteki şaşırtan en büyük azaba uğrayacak. Yani kendisine eda veriyor. Tavur veriyor. Bir şey varmış gibi şey yapıyor. Tavur takılıyor. Halk da onu bir şey sanıyor. Peşine takılıyor. Halbuki hiçbir hayır yok kendisinde. Hiçbir hayır yok. Halkı peşine takmayı becermiş. İşte böyle kimseler. Şimdi mesela öyle insanlar var ki dünyada 20. yüzyılda olur mu dersiniz? Kendi memleketimizden uzaktan misal veriyorum. Bu tarafa doğru döndürürsünüz misalleri. Efendim, teraziye koyuyorlar adamı tartıyorlar. Bu tarafına elmas koyuyorlar, altın koyuyorlar, öyle tartıyorlar. Yani onu da ona vermek üzere. Neden? İşte Şii mezhebinin bir bilmem hangi kolundan o, o şeyin başındaki adam Amerika'da vakit geçiriyor. Şeylerle, efendim gayrimüslimlerle düşüyor, kalkıyor. E, dinin asliyle, özüyle namazla, niyazla ilgisi yok. İşte öyle bir aldatmış milleti gidiyor. Millet de yani Kur'an böyle diyor, hadis böyle deyip de onun şeyini anlayamıyor. Ölçü ne olacak? Ölçü ne olacak? Ölçü Kur'an-ı Kerim ve hadisi i Şerif. Bak Peygamber Efendimizin bu hadisini duyan insan bir kere müteyakkız olur. Sonra öyle kimseler var ki, mürşidim diye mesela ortada dolaşıyor. Mürşid, mürşidim diyor. Yani tasavvuf bakımından yüksek mevkideyim vesaireyim falan diye ortada dolaşıyor. Bir kimse sahip olmadığı bir makamdan bahseder, dem vurur da öyleymiş gibi gösterirse kendini o makam kendisine ebediyen haram olurmuş. Öyle yalancılık şeylik olur mu? Hocamıza anlattılar. Hocamızdan önce Abdülaziz Hoca efendi vardı. Ömer Nasih Hoca efendi gelmiş, Büyük İslamiyye Mahlimi yazar. Bekir Haki Hoca efendi gelmiş, eski efendim şey İstanbul Müftülüğü yapmış olan büyük alim.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 büyüklerden bir ders dedi ki hocamız efendimiz zateniniz hiç söz açmadınız hiç hiç ağzınızı açıp söze katılmadınız sohbete katılmadınız siz de biraz mübarek fikirlerinizden söyleseniz filan demiş de o demiş ki Abdülaziz Efendi efendim eskiler demişler ki ülemanın yanında dilini ariflerin yanında da gönlünü tut sahip ol yani çünkü ulemanın yanında lambur lumbur konuşursan o öyle değil, bu böyledir diye yanlışın ortaya çıkar, cahilliğin ortaya çıkar, azarlanırsın. Arifler de insanın gönlünden geçeni okur. Onların yanında da kalbini pat tutacaksın ki kötü fikirler, kötü düşünceler olursa patladak yüzüne vururlar, söylerler, mahcup olursun. Gönlüne sahip olacaksın, hürmetle şeyle kusur etmeyeceksin demişlerdir demiş. Yani böyle demişlerdir. Şimdi demiş, onun için demiş ben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 fehüve müdde'in. Kim keramet keramet satarsa, keramet ızhar ederse o bil ki yalancıdır, müdde'idir. Ve men zahret aleyhil keramatu fehüve Kimin üzerinde kerametler zahir olursa o velidir. Izhar eden, ızhar etti mi o yalancıdır, uydurma şey toplamak istiyor. Etrafa taraftar toplamak istiyor, insan kandırmak istiyor. Ama kendisi mütevazı duruyor da Kerametler onun üzerinde görünü görünü veriyorsa işte o bir hakiki veriyordur. O kendisini topraktan aşağı sayar. Der, çok günahkar mücdetler. Gözü yaşlıdır. Gözünden yaş dinmez Ya Rabbi sana layık kulluk edemedim buyurmuş Peygamber Efendimiz. Seni tenzih ederim. Sana layık kulluk edemedim diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Peygamber Efendimiz. Onun için hakiki iyi insanlar haddini bilir, boynunu büker,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 Hemen geri dönmüş o adam, ziyarete gitmek isteyen adam. Niye döndün demişler, bu adam da eğer biraz edep olsaydı, biraz bir velilik bir şey olsaydı, kıble tarafına hürmet ederdi, kıbleye doğru tükürülür mü demiş. O edebe riayet etmeyen de iş yoktur demiş, dönmüş. Efendim işte o tarafı bilmiyorsa olmaz mı filan? Diyorlar ki, Allah cahili veli edilmez. Velev ittakhazahu leallemahu ittihaz ederse veli edinirse onu öğretir. Bir gece de öğretir. Neler neler bilim, neler neler söyler. Evet. Hadi Şerif daha okuyacağım. Eşetü'n-nâse azâbe'l-yevmi'l-kiyâmeti âlimun temmiyen fa'bu inbu. Ya bu örene razı Efendim, tahaviden ve taberaniden minifandan gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz duyurmuş ki, insanların kıyamet günü azapça en şiddetli azaba uğrayanlarından birisi de bir alimdir ki alimun lem yenfa, ilmi, bu. ilmi kendisine fayda vermemiş. Yani biliyor, yaşamıyor. Karısta bakıyorsun açık. işine bakıyorsun şaşkın. Evine bakıyorsun nişanlı ikinciye bakıyorsun öyle böyle şurada sabit böyle 20'den kendisi faydalanmış. O çok büyük azar da olur çok. Eşhedü en lillahi hasireten yevmel kıyamet iracümek emkena Allahu teala'nın ilmi felem yerpur bu. Böyle diyor. <gülüyor> Ali ilmen ilmet ente fe abidi men sema'ahu minhu edunahu bu da aynı mevzu olduğu için bunu bunda zikrediverelim. İbn Hacer Kim Enes bin radıyallahu Radiyallahu Anh'ten rivayetlemiş bu hadisi. Buyurmuş ki efendimiz kıyamet gününde insanların en çok hasret çekecekleri, ah vah diyecek olanı çok vah yazık keşke şöyle yapsaydım diye değecek olan kimdir? Raculün bir kişidir ki ente rahullahu hele Allah ona bilim öğrenmek imkanı vermiştir de hele mi yoktur bilim öğrenmek imkanı <gülüyor> Allah Allah Allah bakıyorum. Tam 1.7. Bu hareketler, insanlar ortak bir şey yapıp bunu bu süreçte adapte olacak. Bir de portal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 bu ne kadar çok var dedi? Ne kadar ne kadar ne kadar ne çok çok var dedi? Ne kadar ne kadar çok çok çok çok çok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 ロボットを運用するのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを考えるのはロボットを使うことを <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de ve Шul bu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 それとそのとあの子の場合とその彼女とみんなでバースデーを祝うのかなと思ってて、違うかと思ってて、ちょっと覚えてほしい。その時と、裏側は、それが、そうそう。その辺のところを覚えてほしい。 bu konuda konuşalım. Allah'ın bize verdiği bir şey var. Fakat onu arayacak, <Sessizlik> onu bulacak, onu bulacak. O çok güzel bir şey. Allah'ın bize verdiği bir şey. Bu çok güzel bir şey. Allah'ın bize verdiği bir şey. Bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. तो तो तो तो तो तुम जो इसको इसको इसको कर दो और तो ये तो बोलो कि करो ब्रेक लगा दो तुम आगे आगे मत चलो तो आगे चलो तो आगे मत लगा दो ठीक है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 これでちょっと疲れたけど、ちょっと頑張っていこうと思います。これでちょっと疲れるんですけど、ちょっと頑張っていこうと思います。الله を頼むと。ちょっと疲れたけど。ちょっと疲れたと。と、これも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 bu kadar 2000 civarında alımlar var dediğimizde bu da aslında 2000 civarında 2000 civarında bu barış kabulü varsa bu birazcık daha alçak bir platform. Bu da aslında bana bakıyorum ben de şöyle dedim ya ben aslında bu dediğimiz bu nasıl bir platform? Bu nasıl bir platform? Bu nasıl bir platform? Bu nasıl bir platform? Bu nasıl bir platform?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 bir tane, bir tane, bir tane, çok güzel bir şey çıkacaktır. Böyle şeyler asıl ne olacak? Böyle tariste, ekritleri alıp, çok şeyleri, çok ileri giden adamlar, bu çok şeyleri, yarım kilometre, adamın adamla bir tane duyulur, bir tane duyulur, bir tane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 What the hell?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 Orta yabytes�� ilk wiz Mizpah Baldı kalkıp yani ilk verder ç Além maden gibi بaldı dipenide da orada birgoldu Arthur miles İşte bir fantastik yani kami aldın yeni הב�ben d нес Warrior Storm yana ev мех belli bir o kadar noun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 bir daha bayi府 olarak ziyaret nesliyestik. Ben narat ne yaptı. Bazı bu sütрут 대통령 re Companies'ın yeni rנ�바bu stanistelseğim uçurlar ya da taşıy nouveceği tämä on. Yoksa krizler denen bir yalla değil değil ne question hem de anlattı Öt prescribed Then, itibaren o o arercäter de éésellier повищen Anl Осan taktifçekete belirli O arı等 Ihre electediksel aile HERTالney seconds gibiстрой Bu da bir y zeitgenin çok ağrı başladı ağrı oldu bu ağrı bastırması oldu bu ağrı çok daha da beni çok zorladı ağrı dedim çok çok ağrı oldu bir yandan indiriyor oldu bu ağrı hiç almıyor bu ağrı oldu çok çok ağrı oldu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 o da o da da o da o da